Ebu Süleyman Darani Daranlı Ebu Süleyman Rahmetullah Aleyh Lakabı Reyhanül Kulub Gönüllerin Güzel Kokulu Çiçeği Bündarül Câin Açların Reisi Adı Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el-Ansi Baba adı Ahmet Künyesi Ebu Süleyman. Doğumu, Şam'ın güneyinde, Daran köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Vefatı, 820'de Şam'da vefat etti. Kabri, Daran köyündedir. Sohbet ettikleri, İbrahim bin Ethem, şakik Belhi, maruf Kerhi, Ahmet bin Asım el Antaki sırr Sakati, Haris-i Muhasibi, 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamış büyük velilerden. Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareye köyünde doğduğu için Darani nispetiyle tanınmıştır. Ebu Süleyman Darani, rahmetullahi aleyh, çocukluğunda ve gençliğinde rastgele bir hayat yaşıyordu. Diğer insanlar gibi Normal günlük hayatına devam ediyordu. Allah adamı salih kimselerin hallerinden haberi yoktu. Bir gün namaz kılmak için camiye gitti. Camide vaaz ve nasihat eden bir zatın konuşmaları ona çok tesir etti. Fakat dışarı çıkınca bu tesir kayboldu. Ertesi gün tekrar gelip o zatın sohbetini dinledi. Yine önceki gibi tesir hasıl oldu. Fakat dışarı çıkınca tesiri biraz daha devam ettiyse de yine kayboldu. Üçüncü defa gelip o zatın sohbetini dinledi. Bu defa öyle bir hal oldu ki bu tesir eve kadar devam etti. Eve gelince günahlarına tövbe etti. Evindeki musiki aletlerini kırdı. Allahü Teala'ya kavuşturacak hakiki yola yöneldi. Alim ve Salih kimselerin, ilim meclislerine sohbetlerine devam etti. Onun bu halini işiten Yahya bin Muaz bir serçe bir turnayı avlamış buyurdu. Şam'da bulunan alimlerin ve salih kimselerin meclislerine devam eden Ebu Süleyman Darani ilimde ilerlediği gibi tasavvuf yolunda da büyük mesafe kat etti. Yüksek derecelere kavuştu. İbrahim bin Etemin sohbetinde bulundu. Ebu Süleyman Darani daha önce rağbet ettiği, sevdiği dünyadan yüz çevirip zahidane bir hayat sürmeye başladı. Ondaki yüksek dereceleri ve manevi halleri gören talihli insanlar kısa zamanda onun etrafına toplanıp kendisinden istifade etmeye çalıştılar. O daima insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette mutlu olmaları için gayret etti Gönüllere şifa olan sohbetlerinde birçok evliya yetişti Kardeşi Davud Bin Ahmet Darani ve Ahmet Bin Ebul havari bunlardandır Ebu Süleyman darani dünyadan ve içindekilerden yüz çevirmiş olup Zahidane bir hayat yaşadı İlk defa yünlü elbise giyen Sofiilerden oldu. Ebu Süleyman Darani, rahmetullahi aleyh, bir gün insanlara nasihat ediyordu. İleri gelen talebelerinden, Ahmet bin Ebu'l-Havari, hocasının nasihat ettiği meclise gelip, ''Efendim, fırın ısındı. Bugün ne pişirmemizi emredersiniz?'' diye sordu. Ebu Süleyman Darani, ona cevap vermedi. Talebesi aynı suali birkaç defa tekrar edince talebesine içine girip oturunuz buyurdu. Bunun üzerine talebe kendi kendine Hocamın her sözü hikmetledir. O madem ki böyle buyurdu, onun dediği doğrudur diyerek gelip fırının içine girdi. Ebu Süleyman Darani sohbet bittikten sonra etrafındakilere ''Derhal gidin Ahmet'i fırından çıkarın.'' buyurunca, yanında bulunanlar hayret ettiler ve ''O hakikaten dediğinizi yapıp fırına girmiş midir?'' diye sordular. Ebu Süleyman Darani ''Elbette, o söz dinler, nefsine uymaz, bana muhalefet etmez.'' buyurdu. Oradakiler merakla ve telaşla fırına gelip kapağı açtılar. Sadık talebe Ahmet, Hakikaten kızgın fırında oturmaktaydı. Bir tüy bile kavrulmamıştı. Ebu Süleyman Darani şöyle anlattı. Bir gece camide ibadet ediyordum. İçerisi çok soğuktu. Öyle ki soğuğun şiddetinden dua ederken bir elimi koynuma sokuyor, diğer elimi semaya doğru açıyordum. Bu şekilde dua etmek beni fevkalade rahatlatmıştı. Uyuduğumda şöyle bir ses duydum. Ya Süleyman! Dua için kaldırdığın eline nasibini verdik. Diğerini de kaldırsaydın, ona da nasibini verirdik, diyordu. Bunun üzerine kendi kendime, ne kadar soğuk olursa olsun, bir daha her iki elimi de semaya kaldırmadan dua etmeyeceğim, diye söz verdim. Yine Süleyman, dâranî anlattı. Bir gece bir huri gördüm. Tebessüm ediyordu. Yüzü o derece nurluydu ki anlatılacak gibi değil. Ben bu kadar nur ve güzelliğine sebep nedir dedim. Cevaben bir gece gözünden birkaç damla yaş akmıştı. Onunla yüzüm iyi kadınlar. Onun tesiriyle bu nur ve güzellik hasıl oldu. Sizin gibi temiz zatların gözyaşları hurilerin yüzlerinin parlatıcısı olmaktadır. Göz yaşın ne kadar çok olursa, o kadar iyidir, dedi. Ebu Süleyman Darani, çok ibadet eder, Allahü Teala'ya şöyle yalvarırdı. Allah'ım, eğer bana, günahım sebebiyle azap edeceksen, senden affımı diliyorum. Çünkü senin af ve rahmetin, benim günahlarımdan daha çoktur. Allah'ım, eğer cimriliğim sebebiyle azap edeceksen, Senden keremini istiyorum. Eğer bana kötülüklerim sebebiyle azap edeceksen, Senin ihsanını ve iyiliklerini dilerim. Eğer beni cehennemine koyacaksan, Cehennem ehline seni sevdiğimi haber vereceğim. O anda gayipten bir ses, Ey Ebu Süleyman! Seni cehenneme koymayacağım. Bilakis cennetime koyacağım. Cennet ehline onları sevdiğime haber ver. Çünkü dostların yeri cennet, düşmanların yeri ise cehennemdir buyurdu. Ebu Süleyman Darani diyor ki, Başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar, İrfan sahipleri ariflerdir. Allahü Teala, önce gelen peygamberlerden birine vahiy ile bildirdi ki, Cebrail aleyhisselam, yeryüzüne indiğinde, ibadet ile meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, Ya Rabbi, bu kimse ne iyi, dedi. Allahü Teala da, Ey Cibril, levh-i mahfuza bak, buyurdu. Cebrail Aleyhisselam levh-i mahfuz'da o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya "Ya Rabbi bu işin hikmeti nedir?" diye sordu. Allahu Teala "Ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez." buyurdu. Cebrail aleyhisselam, bir izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim.'' dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve ''Senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i mahfuzda senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm.'' deyince, o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam, onun ayılmasını bekledi. Ayıldığında şöyle mırıldanıyordu: Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamdeden kulların sana nasıl hamd ediyorsa ben de öyle hamd ederim. Sonra Cebrail'e Aleyhisselam dönerek o bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi, kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda Öyle uygun görmüş. Ona yine ham ederim, O beni benden daha iyi bilir dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenabı hakkı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Allahü Teala ona tekrar levh-i mahfuz'a bakmasını bildirdi. Cebrail baktığında bu defa o kimsenin cennetlik yazıldığını gördü. Cebrail Aleyhisselam Allahü Teala'dan bunun hikmetini sorduğunda "Kullarım işlerime akıl erdiremezler." buyurdu. Cebrail Aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve kendisine izin verildi. Hemen o zatın yanına gidip "Müjdeler olsun sana." Yerin cennet oldu dedi. O kimse ise bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Yine eskisi gibi Cenabı Hakk'a hamd ve tesbih etmeye devam etti. Musa Aleyhisselam bir gün yırtıcı hayvanların parçalayıp karnını deştiği bir adam arastadı ve onu tanıdı. Başı üzerinde durarak dedi ki: "Ya Rabbi o sana itaatkar idi. O halde bu hal nedir? Allahü Teala ona vahyedip, ey Musa, bu kulum bana ameliyle yükselemeyeceği bir derece istedi. Kendisini istediği dereceye ulaştırmak için ona bu musibeti verdim buyurdu. Ebu Süleyman Darani çok ibadet etmesine rağmen mekri ilahiden emin olmazdı ümitle korku arasında olmayı tavsiye ederdi. Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle nakletti. Bir gün hocam, Ebu Süleyman Darani'nin huzuruna girdim. Ağlıyordu. Ona, seni ağlatan nedir? diye sorunca, Ey Ahmet! Ben nasıl ağlamayayım? Bana bildirildi ki, gece olduğu, gözler uykuya vardığı, Herkes kendini sevenlerin yanında bulunduğu zaman ariflerin kalpleri Rablerinin zikriyle coşar ve lezzet duyar. Onların niyet ve gayeleri Allahü Teala'ya kavuşmak olur. Onlar Rablerinin huzurunda diz çökerler, mahsun bir halde Allahü Teala'ya münacat ve niyazda bulunup yalvarırlar. Allahü Teala'dan korkmak ve onun rızasına kavuşmak için gözyaşlarının aktığı secde ettikleri yerler ıslanır. Allahü Teala bu kullarına rahmet nazarıyla bakar ve ey beni iyi tanıyan dostlarım, benim zikrimle meşgul oldunuz ve benim rızama kavuşmak için gayret ettiniz. Kalplerinizden benim zikrimden başkasını uzaklaştırdınız. ''Size müjdeler olsun ki, bana kavuştuğunuz zaman yakınlık ve sevinç sizin içindir.'' buyurur. Allahü Teala Cebrail'e aleyhisselam buyurur ki, ''Ey Cebrail, benim kelamımı okuyarak kalbi rahatlayan ve benim ismimi zikrederek lezzet duyan arif kullarımın halini biliyorum.'' Onların ağlamalarını ve inlemelerini işitiyorum. Onların benim rızama kavuşmak için çırpındıklarını ve çalıştıklarını görüyorum. Sen onlara gidip, siz niçin ağlıyorsunuz? Sizin bu tazarru yalvarma ve hüzün haliniz nedendir? Size Allahü Teala'nın kendini seven kimseleri cehennemde azab edeceği haberi mi geldi? Yoksa? Allahü Teala'nın benim zikrimle lezzet duyanları huzurumdan kovarım buyurduğunu mu işittiniz İzzetime yemin olsun ki sizi cennetime koyacağım sizinle aramdaki perdeleri kaldıracağım gözyaşlarınızın karşılığı olarak sevinç ve müjdeler ihsan edeceğim buyurdu Ebu Süleyman Darani haç vazifesini yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme'ye gitmek için yola çıktı. Yolda Iraklı bir gençle arkadaş oldu. Yolculuk esnasında bu genç devamlı Kur'an-ı Kerim okuyor, mola verdikleri yerlerde vakit namazı haricinde nafile namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyordu. Nihayet Mekke-i Mükerreme'ye ulaştılar. Genç Ebu Süleyman Darani'den ayrılmak istedi. Ebu Süleyman Darani o gence, ''Benim sende gördüğüm hallere seni sevk eden nedir?'' diye sordu. Genç dedi ki, ''Ya Ebu Süleyman, beni böyle yapmamdan dolayı kınama. Çünkü ben rüyamda altın ve gümüşten yapılmış, birçok şerefeleri olan bir köşk gördüm. İki şerefenin arasında şimdiye kadar, hiç görmediğim güzellikte huriler vardı. Bu hurilerin tebessüm etmesi sırasında dişlerinden yayılan nur etrafı aydınlatıyordu. O hurilerden biri bana dedi ki, Ey genç! Allahü Teala'nın Teâlâ'nın rızasına kavuşmak için çok çalış ki bana kavuşasın. Sonra uykudan uyandım. Bu rüya benim senin gördüğün hallere kavuşmamın sebebidir, dedi. Ebu Süleyman Darani, o gençten dua istedi. Genç, ona dua ederek ayrıldı. Ebu Süleyman Darani, kendi nefsini şöyle azarladı. Ey nefsim! Uyan ve bu gencin bildirdiği işaretlere ve müjdelere kulak ver. Bir huriye kavuşmak için bu şekilde çalışılırsa, bu hurinin Rabbine kavuşmak için, nasıl çalışmak gerekir diye nefsini azarladı. Allahü Teala'nın salih kimselere böyle rüyalar ve haller ihsan etmesi, ona bazı sırları açmak, saf ve temiz kalplerini iyi hallere sevk etmek, onları güzel amellere teşvik etmek içindir. Çünkü salih rüya peygamberlikten bir parçadır. Ebu Süleyman Darani. Aç kalmanın fazileti ile ilgili olarak sohbetleri sırasında şöyle buyurdu: Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur helâlin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Açlık, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanınsa, azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. Karın tokluğu, Allahü Teala'ya karşı yapılacak ibadetlerin tam yapılmasına maniidir. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakenin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Ben öyle insanlara yetiştim ki onlar açlığı kendileri için ganimet sayardı. Tıpkı şimdikilerin tokluğu ganimet saydığı gibi. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse altı şeye müptela olur. Birincisi, ibadetten haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan mü'minler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Dünya ve ahirete ait bir iş dilemeden önce, bir müddet aç kal. Dileğini sonra Allahü u arz et. Zira tokluk, aklı ve kalbi bozar. Karnı aç olanın, kalbi saf ve ince olur. Tok olanın kalbi ise, kör ve azgın olur. Yemeğe şöyle bir sınır getirmişti. Bir kimse kardeşinin yemeğinden, onu memnun etmek için yerse, yediğinin kendisine zararı olmaz. Fakat nefsani bir hırs ve şehvetle yiyecek olursa, o zaman zarar görür. Ebu Süleyman Darani nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileriydi. Öyle ki bu ümmetten onun kadar açlığa tahammül eden pek az kimse olmuştu. Yemek zamanı adet üzere tuzluğu getirip önüne koyar, ekmeği tuza batırıp yerdi. Bir defasında tuzlukta kalmış olan bir susamı yemişti. Bu susamı yiyince, bir müddet manevi hallerimi kaybettim buyurdu. Ebu Süleyman Darani bir sohbeti esnasında buyurdu ki takva ehli olan müminlerin Allahü Teala'dan uzun ömür istemeleri sırf Allah'a daha çok taatte bulunmak içindir. Açlıktan karnım arkama yapıştığı zaman yaptığım ibadetlerin tadını daha çok duyuyorum. Zira hikmet gelin gibidir. Rahat içinde uyuyacağı ve güveyle baş başa kalacağı boş bir evi ister. Bir ayeti kerimeyi okurum. Dört gece üzerinde durur, tefekkür ederim. Üzerinde iyice tefekkür etmeden, derin manaları ve muradı ilahiyi düşünmeden diğer ayete geçmem. Kalan ömründe Allah-u ya karşı yaptığı isyanlara, kaçırdığı ibadet ve taatlere ağlamak, akıllı kimseye düşer. Fakat, ömrünün geri kalan kısmını, günahlar içinde geçiren akılsız kimseye, ağlamak yaraşır. Ebu Süleyman Darani'ye, marifetin hakikati nedir? diye sordular. Cevabında, iki cihanda kişinin muradının birden, yani Allah-u başka olmamasıdır. Gece Hak-ı Teâlâ'dan gafil yatıp uyuyan kimse, muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır. Ceza görecektir, buyurdu. Seni Hak'tan başkasına çevirecek sebeplere bağlayan şey, sana düşmandır. Gafletle çıkan, hak Teâlâ'yı hatırlamadan aldığın her nefes, sana kızgın demirlerle bir nişandır. Allah Teala'nın rızasına kavuşmak için gece gündüz gayret eden Ebu Süleyman Darani tevazu sahibiydi. Buyurdu ki: Allah Teala'dan razı olmak ve onun kullarına acımak peygamberlerin ahlakındandır. Bütün insanlar başıma toplansa ve beni küçük görmekten vazgeçirmeye çalışsalar vazgeçiremezler. Allahü Teala ile kul arasında en açık şey kulun Mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın. Buyuran Ebu Süleyman Darani ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet sayardı. Çünkü irfan sahibi geceleri kaim olarak ibadete devam ettiği müddetçe Allahü Teala ona rahmet kapılarını açar. Her şeyin bir alameti, işareti olduğu gibi ilahi feizlere kavuşmaktan mahrum kalmanın alameti de ağlamamak, ağlamayı terk etmektir. buyururdu. Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim. En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi, Allahü Teâlâ'nın yapmamızı emrettiği, fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği, fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. En faziletli amel nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. Bütün insanlar beni, olduğumdan daha aşağılamak, hakaret etmek isteseler, bunu yapamazlar. Çünkü herkesin, hakaret derecelerinin en aşağısı olarak düşünebileceklerinden, daha aşağı olduğumu biliyorum. Bir dostundan, uygunsuz bir hakaret görürsen, hemen tenkîd etme. Çünkü onu tenkîd ederken sana, önce yaptığından daha zor, ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse hangi ibadeti yaparsa yapsın tat ve zevkine varamaz. Cehennemde azap yapan zebani adlı melekler bu tatapan kâfirlerden önce şeriate uymayan hafızlara saldıracaklardır haram ve şüphelilerden şiddetle sakınır ve farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar ve acısını hissederim buyururdu Kul Allahü Teala'dan haya ederse Allahü Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler hatalarını affeder kıyamet günü hesabını kolay eyler bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa o işin sonu mutlaka iyi olur. Ebu Süleyman Darani sohbetleri esnasında şöyle buyururdu: "Bugünü düne eşit olan zarardadır. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Allahü Teala benim sağ gözüme Cehennemin 7 tabakasıyla azap etse razı olurum. Azabın bir azını da öbür gözüme niye koymuyor diye düşünmem. Zira onun benim için en faydalı olanı yaptığını bilirim. Bir gece uyku bastırdığı için biraz uyudum. Rüyamda gördüm ki bir huri bana 500 senedir beni senin için yetiştiriyorlar. Sen ise uyuyorsun dedi. Bir kimse güzel bir amel işleyince bunu kendi gayretleriyle değil de Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı ve yardımıyla yapabildiğini iyi bilirse, o kimsenin ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün değildir. Ebu Süleyman Darani, güzel haller sahibi, güler yüzlü ve hoş sohbetliydi. Ayrıca çeşitli halleri ve kerametleri görülürdü. Fakat o, hallere ve kerametlere önem vermezdi. Talebesi Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle anlatıyor. Bir sene hocamla beraber hacca gidiyorduk. Yolda su tulumunu düşürmüştüm. Suya ihtiyacımız had safadaydı. Hocama, efendim, su tulumunu kaybettim dedim. Ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey gaytleri bilen! ve sahiplerine iade eden, dalalette olanları hidayete erdiren Allah'ım, kaybettiğimiz şeyi bize iade eyle. Duasını bitirir bitirmez bir kimsenin, bu su tulumunu kaybeden kimdir diye seslendiğini duyduk. Tulumumuzu ondan aldık ve yolumuza devam ettik. Ebu Süleyman Darani, Mekke-i Mükerreme'ye giderek haç ibadetini yerine getirdikten sonra, Medine-i Münevvere'ye gidip Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etti. Mübarek beldelerde pek çok alim ve veli ile görüşüp sohbetlerde bulundu. Memleketine döndükten sonra 820 tarihinde vefat etti. Daran köyüne defnedildi. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Salih zatlardan birisi bir gece rüyasında Ebu Süleyman Darani'yi nurdan kanatlarla uçuyor gördü. Hayırdır inşallah? Bu ne haldir? diye sordu. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh, ''Şimdi cezaevinden kurtuldum, serbest oldum.'' buyurdu. Rüyayı gören zat sabah uyandığında onu ziyarete gitti vefat ettiğini kendisine söylediler. Yine bir kimse onu rüyada görüp sordu. Allahü Teala size nasıl muamele eyledi?" dediğinde, "Rahmet ve inayetle. Fakat insanlar tarafından parmakla gösterilmem bana çok zarar verdi." buyurdu. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh diyor ki: "Musa ki kalpte olmayan bir şeyi kalbe koyamaz." Ancak kalpte olanı harekete geçirir. Seci, kafiye ve vezinli sözleri söylemek bazı maksatlara gönülleri çevirmek bakımından birkaç yerde adettir. Bunlar da 7 yerdir. Birincisi hacıların uğurlanışı esnasında çalıp söylenenlerdir. Onlar önce kasabalarda davul, şahin çalıp şiirler söyleyerek memlekette dolaşırlar ki bu mübahtır. Zira bunların söyledikleri Kâbe, makam, hatim, zemzem ve diğer mübarek makamları öven ve Arap çölünü anlatan şiirlerdir. Bunlar, insanları Kâbe'yi ziyarete teşvik eder ve insanların gönüllerini cezbederler. İçerde bir aşk varsa onu ateşlendirirler. Yoksa bir heves ve heyecan uyandırırlar. Hac bir ibadet ve ona teşvik, Güzel bir hareket olduğuna göre hangi vasıta ile olursa olsun ona teşviki sağlayan her şey makbuldür. Nasıl ki vaize sözlerini süsleyerek vezin haline getirip yaldızlı cümleler kullanmak ve bu gibi cümlelerle haccın ehemmiyetini ve mükafatını güzelce anlatıp hacca teşvik etmek caiz ise başkalarını da bu hususta manzum şiir ve beyitler okumak suretiyle hacca teşvik etmek caizdir. Çünkü secili sözler, bir de vezin haline gelirse, tesiri daha da artar. Buna bir de güzel ses eklenirse, tesir biraz daha çoğalmış olur. Hele buna davul, şahin ve hareketler eklendi mi, bu tesir son haddine ulaşır. Kötülerin kullandığı nefesli ve telli çalgılar, bu işe katılmayınca, bütün bunların hepsi caizdir. Evet, Hacca çıkması caiz olmayan kimseyi, mesela hac farizasını ifa etmiş, tekrar gitmek istiyor fakat anne ve babası izin vermiyor. Bunun hacca gitmesi haramdır. İşte bu gibileri çekici sözler ve musikiyle hacca teşvik etmek de haramdır. Çünkü harama teşvik de haramdır. Yine yol emniyeti mevcut değil ve yolda tehlike var ise hacca teşvik caiz olmaz. İkincisi. Hacılarda olduğu gibi, gazilerin, insanları gazaya teşvik için yaptıkları da caizdir. Fakat onların şarkıları ve okunuş tarzları, hacıların şiir ve okunuş şeklinden ayrı olmalıdır. Zira harbe teşvik, korkakları cesarete getirmek, düşmanlarına karşı onları harekete geçirmek, kahramanlığı övmek ve cihat uğrunda mal ve cana kıymet vermemek gibi şarkılar ve bu şarkıları, aynı ruh içinde söylemek de mümkündür. Nitekim, mütenebbi şöyle diyor. Kılıçlar altında faziletler tamamlanmazsa, artık zillet belirir. Yine, korkaklar korkaklığı akıllılık sanır. Halbuki bu anlayış, alçak tabiatların hilesidir. İşte buna benzer korkaklığı yeren, şecati öven marşlar ve şarkılar söylenmelidir. Vezin ve besteleri teşvik, yollarına göre değişir. Gazanın mübah olduğu yerlerde, böylece gazaya teşvik mübah, müstehap olduğu yerlerde de menduptur. Fakat bütün bu tahrikler, harbe çıkabilecek vaziyette olanlara yapılmalıdır. Üçüncüsü, düşman karşısında kahramanların kendilerini öven şiirleridir. Yani bu şiirleri kendilerini harekete geçirmek, kuvvet almak ve harbe isteklenmek için söylerler. Burada insanın kendi kendini ululuk ve kahramanlıkla övmesi vardır. Bu da hafif ve güzel sesle söylenirse daha çok tesir eder. Bu mübah olan her muharebede mübah, mendup olan her muharebede ise menduptur. Fakat Müslümanlarla, zimmilerle, ve şer an mahsurlu olan muharebelerde günahtır. Çünkü yasaklara teşvik yasaktır. Böyle muharebe esnasında kendisini övmek sahabenin şecaatli simalarından nakledilmiştir. Hazret Ali, Halid bin Velid ve benzerleri gibi. Allahü Teala hepsinden razı olsun. Bunun için deriz ki harp esnasında şahin yani bir nevi çalgı aleti çalınmamalıdır. Çünkü sesi, yumuşatıcı ve hüzün vericidir. Cesaret bağlarını gevşetir, harp isteğini zayıflatır, çoluk çocuğu hatırlatır ve harbe karşı tembellik uyandırır. Kalbi yumuşatıcı bütün sesler de böyledir. Kalbi yumuşatıp mahsun edecek sesler, kalbi galeyana getirip tahrik edici seslerden ayrıdır. Harp esnasında o gibi sesleri çıkaran kimse, Orduyu harpten soğutacağı için asi olur. Ancak aslında yapılması yasak olan harbi sabote etmek için yapıyorsa o zaman asi olması şöyle dursun belki itaat etmiş olur. Dördüncüsü. Ölü için yapılan ağıt ve namelerdir. Bunun tesiri insanı coşturup ağlatmasında ve üzüntü içinde bırakmasındadır. Üzüntü ve hüzün biri makbul Diğeri kötülenmiş olmak üzere ikiye ayrılır. Kaybolan şeye üzülmek kötülenmiştir. Zira Allahü Teala Hadid suresi 23. ayetinin baş tarafında dünya nimetlerinden elde edemediğinize üzülmeyesiniz.'' diye buyurdu. Ölülere de üzülmek bu kabildendir. Çünkü buna üzülmek Allahü Teala'nın kazasına küsmek ve telafisi mümkün olmayan bir şey için boşuna üzülmektir. Bu husustaki elem ve keder kötülenmiş olduğuna göre, ağlamak suretiyle buna tahrik etmek de kötülenmiştir. Bunun için ağlamak, kat'î surette yasak edilmiştir. Makbul olan üzüntü, insanın dini hususunda işlediği günahlara üzülmesidir. Bunlar için ağlaması, ağlamaya çalışması ve üzülmesi makbuldur. Adem Aleyhisselam bunlar için ağlamıştır. Bu üzüntüyü tahrik etmek makbuldür. Zira üzülerek tövbe eder ve günahlarından sakınır. Bunun için Davud Aleyhisselam'ın ağlaması da makbul sayılmıştır. Zira onun devamlı üzüntü ve ağlaması hata ve zelleleri sebebiyleydi. Davud Aleyhisselam ağlar, ağlatır, mahzun olur ve o dereceye kadar mahzun ettirirdi ki onun ağlaması sebebiyle meclisinden cenazeler kalkardı. Yani ağlayıp ağlatmasına dayanamayarak ölenler olurdu. O ağlamasını hem söz hem de ses ile yapardı. Bu makbuldur. Çünkü iyiliğe götürüyor. İyiliğe götüren her şey makbuldur. Bunun için vaize kürsülerden güzel sesle tahrik edici Gözün verip kalbi yumuşatıcı şiirler okumak yasak değildir. Ağlaması ve ağlamaya çalışması ve bu suretle cemaati ağlatması da yasak değildir. 5.'si. Neşeli zamanlarda neşeyi arttırmak için musiki çalmaktır. Şayet bu sevinç mübah bir şey ise ona teşvik de mübahtır. Bayram ve doğum günlerinde, sünnetlerde Hafız cemiyetlerinde, düğünlerde ve gurbetten gelen için söylenen şarkı ve musikiler gibi neşeyi açıklamak için bütün bunlar mübahtır. Çünkü bazı nameler, besteler neşe ve sevinci arttırır. Bu hallerde sevinç ve neşe halleridir. O halde böyle günlerde neşeyi arttıran şey de mübahtır. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduklarında, kadınların dam başlarında def ve sesle şiirler söyleyerek neşelerini arttırmaları buna delalet eder. al bedru aleyna min seniyyetil veda ve şükru aleyna mâ de'a lillâhi dâ Kadınların bu hareketi, Rasulullah'ın gelmesinden doğan sevinç ve heyecanı açıklamaktadır. Bu sevinç makbul bir sevinçtir. Bunu şiir, name ve raks ile açıklamak da makbuldur. Biz yine Ebu Süleyman Darani'nin kısa ve özlü söz ve nasihatlerine dönelim. Kişi hadis araştırdığı, evlendiği veya geçim için yola çıktığı vakit, Dünyaya meyletmiştir Marifet konuşmaktan daha çok süüt bulunur. Bir kimsenin içine bir iyilik doğduğu zaman onu hemen yapmasın. Şerriate muafık olup olmadığını arasın. Muvafık ise Allahü Teâlâ'ya hamd ederek yapsın. Bazı emirlerden duyduğum yanlış şeyleri düzeltmek isterdim. Ama beni öldürürler korkusuyla bundan kaçardım. Fakat korkum, Ölümden değil bu vesileyle ölüm anında bana gelecek gururdan idi. Ahmet bin Ebul Havari anlatıyor. Hocam Ebu Süleyman Darani ile bulunuyordum. Mikat'ta ihrama gireceği ve lebbek diyeceği sırada bayıldı. Bir mil mesafe gittikten sonra ayıldı ve dedi ki: "Ya Ahmet, Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti: İsrail oğullarının zalimlerine söyle, beni fazla anmasınlar. Zira o zalimler beni her ne kadar anarlarsa, ben de onları lanetle anarım. Yazıklar olsun ey Ahmet! Yine ben duydum ki, helal olmayan parayla hacc edip, lebbeyk diyenlere, Allahü Teala, elinizde olan kul hakkını ödeyinceye kadar size lebbeyk yok der.'' ''Ya Ahmet, bize böyle denmeyeceğine emin olabilir miyiz?'' dedi. Üveysel Karani, haccını yaptı ve Medine-i Münevvere'ye gitti. Mescidin kapısına gelince, işte Rasulullah'ın kabri buradadır.'' diye, kendisine haber verildiğinde, hemen bayılıp yere düştü. ''Ayıldığı zaman, beni buradan çıkarın.'' Rasulullah'ın defnedildiği bir beldede, benim için yaşamaz evki olamaz demiştir. Ebu Süleyman Darani akşam yemeğini İbne Sevban adındaki kardeşliğinin evinde yemek üzere söz vermiş fakat gidememişti. Sabahleyin buluştuklarında kardeşliği hani geleceğim diye söz vermiştin niye gelmedin diye sorunca Süleyman Darani ben bunu kimseye söylemezdim. Fakat sana söz verip gelemediğim için durumu açıklamak zorundayım. Şöyle ki, yatsı namazını kılmıştım. Ölümün geleceği an belli olmadığı için, vitir namazını kılayım da öyle gideyim dedim. Kunut duasını okurken, cennet bahçelerinden yeşil bir bahçe gözümün önüne geldi. Gözler görmediği güzellikleri içine alan bu bahçeye hayran hayran bakarken sabahladım. İşte yemeğe gelemeyişimin sebebi budur." dedi. Allahü Teala'dan bir şey isteyecek olan kimse önce salavatı şerife getirsin. Sonra ihtiyacını istesin ve sonra salavatı şerife ile duasını bitirsin. Zira Allahü Teala'nın iki taraftaki salavatı şerife'yi kabul ederken aradaki dileği de kabul etmemesi onun keremine yakışmaz. Ahmet bin Ebu'l-Havari diyor ki, Süleyman Darani'ye gündüzleri oruç tutup, akşam ile yatsı arasını yemek ile mi geçireyim, yoksa gündüzleri yiyeyim de akşam ile yatsı arasını mı ibadet ile geçireyim, hangisini tercih edersiniz diye sorduğumda, her ikisini yapmanızı tavsiye ederim dedi. Ben, ikisini yapması imkanı olmasa dedim, o, o zaman oruç tutma da akşam ile yatsı arasını ibadet ile geçir dedi. Bir kimse cemaatten mahrum kalırsa bu hali bir isyan neticesidir. Gece ihtilam olmak çok çirkindir. Cünüp olmak ise Allah'a uzaklıktır. İmam Gazali diyor ki geceyi ibadet ile geçiren kimseler Allahü Teala'ya yalvarmaktan zevk alan İbadet kendileri için, gıda ve kalpleri için hayat olan kuvvetli kimselere mahsustur. Bunlar uzun zaman ayakta durmaktan yorulmaz. Gecelerini insanların meşgul oldukları gündüzlerine çevirir. Yani uyku ihtiyaçlarını gündüz temin eden kimselerdir. Bu yol geçmişlerden birçoklarının teâmülüydü. Yatsı abdestiyle sabah namazını kılarlardı. İşte Ebu Süleyman Darani bunlardandır Yemeklerin iyisini yemek Allahü Teâlâ'nın rızasını celbeder. Ebu Süleyman darani'nin evlilik hususundaki sözleri Bekarlığa dayanmak ailenin çilesine dayanmaktan daha hayırlı Onların eziyetlerine katlanmak Cehennem ateşine yanmaktan daha hayırlıdır Bekarlıktaki huzur ve ibadetten alınan zevk, evlilikten alınamaz. Dostlarımızdan, evlendikten sonra, eski mertebelerini koruyabilen bir kimseyi görmedim. İyi bir kadın, dünya meta'ı değil, ahiret saadetidir. Çünkü erkeğin, şehvi hissini takmin ve ev işlerini çevirmesi, onun huzur içinde hem diğer işlerini ve hem de Allahü Teala'ya Teâlâ'ya karşı kulluk ve ibadetini yapabilmesini temin eder. Evlenen dünyaya meyletmiştir. Yani evlilik hayatı onu dünyaya çeker. Her şeyde hatta evlenmekte bile züht aranır. Mesela dünyadan yüz çevirdiğine delil olarak yaşlı kadın ile evlenmek böyledir. İmam Gazali İhya kitabında diyor ki, Şam'da İsmail'in kızı Rabia adında abide bir kadın vardı. Bu kadın, Ahmet bin Ebu'l-Havari'ye evlenme teklif etti. Ebu'l-Havari, Ben ibadetle meşgulüm, aileye ihtiyacım yok, evlenemem, dedi. Kadın, ben senden daha çok ibadetle meşgulüm, benim de kocaya ihtiyacım yok, ancak seni salihlerden gördüm. Bana da kocamdan birçok miras kaldı. Bu mirası salih olan dostlarımla birlikte yemeyi istedim. Bunun için size evlenme teklif ettim dedi. Ebul Havari o halde ben hocam Ebu Süleyman Darani'ye sorayım. Çünkü beni evlenmekten o menetti dedi. Vaziyeti hocası Ebu Süleyman Darani'ye anlatınca onunla evlen o Allahü Teala'nın velilerinden birisidir dedi. Ben de Rabia ile evlendim. İşte Şam'daki Rabia, Basra'daki Rabia'yı Adeviyye'ye benzerdi. Allahü Teala her ikisinden de razı olsun. Bize göre ibadet senin daima namazla meşgul olup da nafakanı başkasının temin etmesi demek değildir. Belki önce sabah ve akşam yiyeceğini temin et sonra ibadeteyle. Ahmet bin Havari diyor ki Hocam Ebu Süleyman Darani bana şöyle demiştir Ahmet yalnız şu iki sınıf insanlardan biriyle arkadaş ol Dünyalıkta sana faydası dokunan ve ahiret hususunda kendisinden faydalandığın kimselerdir Bunlardan başkasıyla düşüp kalkmak en büyük ahmaklıktır Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avfe ile Sa'd bin Errebi radyallahu anhuma arasında kardeşlik kurduğu zaman Sa'd bütün malını Abdurrahman'a terk etti. Abdurrahman da Allahü Teala mübarek eylesin diyerek malı ortadan böldü. Sa'd'ın yaptığına isar yani kendisi muhtaç iken başkasını tercih etmek İkincisine de müsavat denir. İsar müsavattan daha makbuldür. Ebu Süleyman Darani bu konuda şöyle diyor. Bütün dünya benim olsa da hepsini birden kardeşliğime yedirsem yine bana az gelirdi. Irak'ta bir dostum vardı. Zaman zaman ziyaretine giderdim. Kendisine paraya ihtiyacım var derdim. O da para kesesini bana uzatır. İhtiyacım kadarını alır, diğerini kendisine iade ederdim. Bir defa yine gittim ve ihtiyacım olduğunu söylediğimde ne kadar paraya ihtiyacım var diye sorması benim kalbimden kardeşlik sevgisini ve tadını azalttı. Ebu Süleyman Darani talebesi Ahmet bin El Havari'ye bu zamanda birisiyle kardeşlik olursan sevmediğin hareketlerinde onu azarlama çünkü alacağın cevabın daha kötü olacağından emin değilsin." demiştir. Ebu Süleyman Darani şöyle anlattı. Rebi bin Heysem kapısının önünde biraz oturur, hava alır ve etrafa bakınırdı. Yine bir gün kapının önünde otururken atılan bir taş alnına vurarak alnını kanatmıştı. O bir taraftan kanı silerken öte yandan da "Ey Rebi, bu taş sana ders verdi." Ve bir daha kapıya çıkma diyerek içeri girdi. Ve ölünceye kadar bir daha dışarı çıkmadı. Kalp, çatılı bir kubbe gibidir. Etrafında kapalı kapıları vardır. Amel ile hangi kapıyı açarsa, işte o kapıdan melekut ve mele tarafına bir yol açılmış olur. Bu kapı, mücahede ve şüpheli şeylerden çekinerek verâ sahibi olmak, Şehvet ve lezzetlerden Kaçınmakla açılır. Bunun için Ömer radıyallahu anı Ordu kumandanlarına Allah'a itaat eden zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tarafından Gerçekler tecelli eder Ve onu konuşurlar Demiştir. Akşam yiyin bir lokma az yemek Benim için Bir gece ibadetten daha sevimlidir. Açlık Allahü Teala'nın hazinelerindendir. Allah dilediği ve sevdiği kimselere açlığı verir. Benim ibadetten en çok zevk aldığım zaman karnımın sırtıma yapıştığı aç zamanlarımdır. Mide acıkıp ciğerler susadığı zaman gönül meyleder ve yumuşar. Mide dolduğu zaman kalp kararır ve katılaşır. Karnını doyuran kimseye altı afet gelir. Bunlar, münacatın zevkinin kaybolması, hikmetli sözleri ezberlemenin güçleşmesi, acıma hissinin azalması, ibadetin azlığı, şehvetin artması ve midesi boş olan Müslümanlar cami civarında dolaşırken, kendisinin mezbelelikte uğraşması gibi afetlerdir. Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle anlattı. Hocam, Ebu Süleyman Darani'nin canı tuzlu sıcak bir çörek istedi. Ben de kendisine getirdim. O çörekten ısırdı. Sonra da ısırdığını atarak ağlamaya başladı ve şehvetimin uğrunda acele ettim. Halbuki bu hususta uzun zaman sabrettim ve cehdu gayret gösterdim. Sen beni serbest bırak. Ben tövbeye azimliyim dedi. Bundan sonra ölünceye kadar tuz yediğini görmedim. Kalbin cilalanması için bir şehveti terk etmek, bir sene oruç tutmaktan daha faydalıdır. Sana yemek istemediğin halde canının arzu ettiği bir şey takdim edildiği zaman, ondan az bir miktar ye ve fakat nefsinin arzu ettiği kadar yeme. Bu suretle, bir yandan nefsinin şehvetini teskin etmiş, öte yandan tam arzusunu yerine getirmemekle onu kederlendirmiş olursun. Ahiret sevgisi bulunan kalbe dünya baskı yapar. Fakat dünya sevgisi olan kalbe ahiret uğramaz. Çünkü ahiret keremli, dünya ise kıymetsizdir.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 harap olur. Akıttığı yaş ile gözünde gargara eden, yani yaşı yalnız gözünün içini ıslatan gözün sahibi, kıyamet günü zilletle karşılaşmaz. Şayet yaşı akarsa, ilk damlasıyla Allah-u Teala cehennem deryasını söndürür. Eğer bir cemaat hakkında ağlasa, o cemaate azab olunmaz. Dünyadan yüz çevirip, bu kadarla yetinen kimse, rahata ulaşmakta acele etmiştir. Ahmet bin ebul Havari anlattı. Malik bin Dinar'ın Mugire'ye, eve git de bana hediye ettiğin ibriği al. Zira o benim huzurumu bozuyor. Onun sebebiyle şeytan bana ibriği çaldılar ve çalıyorlar diye vesvese veriyor. Dediğini Ebu Süleyman Darani'ye söyledim. Cevaben buyurdular ki, işte bu sofiyenin kalp zayıflığından gelir. Onlar, aldıkları dünyalıktan, aleyhlerinde olanlarından yüz çevirirler. Yani, ibriğin evde bulunmasından hoşlanmaması, zafiyet ve noksanlığından dolayı ona iltifat etmemesi bakımındandır. Yoksa tam kemale erse, ibrik evde olsa da, olmasa da, Çalınsa da çalınmasa da kendisi için fark etmezdi. Fakirin canı çekip alamadığı şeyin ardından soluması, zenginin bir senelik ibadetinden makbuldur. Üç çeşit elbise vardır. Birisi Allah için, bu da setre avret edecek elbisedir. Diğeri kendisi için, kendini sıcak ve soğuktan koruyacak yumuşak elbisedir. Bir üçüncüsü de insanlar için göz alıcı ve parlak kumaşlardır. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ı halil edindiği vakit ona mahrem yerini yerden de ört buyurdu. İbrahim Aleyhisselam'ın da bir takım elbisesi vardı. Yalnız bir hal geldiği vakit avret yeri görünmesin diye iki şalvar bulundururdu. Birini yıkadığı zaman diğerini giyerdi. Kadınlar hususunda zühd, ayak takımı ve öksüz bir kadını Asaletli ve güzel kadın üzerine tercihtir. Kişinin aile efradını zahitliğe zorlaması uygun olmaz. Onları güzellikle zahitliğe davet eder. Kabul ederlerse ne ala. Etmezlerse onları zorlamaz da kendi zahitliğine devam eder. Yani zahitliğe başkasını değil kendini zorlar. Aile efradına karşı bunu tatbîke mecbur değildir. Bununla beraber, itidali aşan isteklerine de uymaz. Nefsiyle meşgul olan, insanlarla meşgul olmaktan, Rabbisiyle meşgul olan da, nefsiyle meşgul olmaktan kurtulur. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın öyle kulları var ki, cennet ve nimetleri onları Allah'tan alıkoyamamış. Nerede kaldı ki dünya nimetleri alıkoysun? Ahmet bin Ebu'l-Havari'yi anlattı. Hocam Ebu Süleyman darani' buyurdu ki Allahü Teâlâ kendi Luf ve keremiyle Hizmetçinin efendisinden ne ile razı olursa kulundan da o kadarıyla razı olur Bu nasıl olur diye sorulduğunda Hizmetçinin maksadı efendisini memnun etmek değil midir Allahü Teâlâ'nın da kulundan istediği kendinden memnun ve razı olmalarıdır her makamın haline erdim, yalnız rıza'ya ulaşamadım. Ondan bende ancak esen bir rüzgarın getirdiği koku vardır. Bununla beraber bütün insanlar cennette ve ben cehennemde olsam buna razı olurum. Doğruluğu binit, hakkı kılıç ve Allahü Teala'yı aramayı da gaye edin. Ebu Süleyman Darani diyor ki. Bir gece Rabiaye Adeviye'de misafir kaldım. Geceyi baştan sona kadar ibadetle geçirdik. Sabaha yakın ben bize bu imkanı bahşedene karşı vazifemiz ne olacak diye sordum. Rabia da yarın onun için oruç tutmak olacak dedi. Dünyalığı düşünmek ahirete perde ve velayet sahipleri için bir ukubettir. Ahireti düşünmekse hikmeti doğurur ve kalbi uyarır. Ebu Süleyman Darani de ölüm döşeğine yattığı vakit ziyaretine gelenler ona sana müjdeler olsun ki mağfireti çok, merhameti bol olan Allahü Teala'ya gidiyorsun dediler. O da iğneden ipliğe her şeyin hesabını görüp kusurlarından dolayı ''Seni azap edecek olan bir Allah'ın huzuruna gidiyorsun desenize'' demiştir.